29. Bölüm Şey, Öğretmen Olmalı Sıradan bir Müslüman olmak, diğer Müslümanlar gibi ibadetlerinizi yapıp işinize bakmak neyinize yetmiyor ki kendinize Allah ile kul arasında bir yer arıyorsunuz? Allah Teala ayette, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyurmuyor mu? Tamam, bir öğretmen olarak, bir hoca olarak saygı görün. Çünkü iyi bir şeyh, iyi bir öğretmen olmalıdır. Devamlı bilgilerini tazelemeli, bildiklerini öğretmeli ve yaşayışıyla örnek olmaya çalışmalıdır. Ama Allah ile kul arasında bir kısım manevi makamlar uydurup kendinizi o makamlara yerleştirmek de nereden çıktı? Herkes farklı değerlendiriyor ama biz şeyhimizi insan kabul ediyoruz. Fakat farklı bir insan. O diğer insanlara benzemez.